Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız Laflayacağız denicilere merhaba Atilla Aygin'in bilgisayar başında Ben Ahmet Görsev Bir tane de çok genç Dinamik kahve kokularıyla gelen bir konuğumuz var. Kim geldi Atilla? E, bu haftaki konuğumuz Cem Bozkuş. E, enteresandır. Son birkaç haftadır e, böyle bir gençlerle program yapıyoruz. Gençleşiyoruz. E, gençleşiyoruz. E, çok da iyi e, geri bildirimler aldık. E, gençleri takip etmeye devam ediyoruz. E, şimdi her zaman yaptığımız gibi bir e, kısa tanıtımla başlayalım. Cem e, bize kendisini tabii ki ilerleyen dakikalarda tanıtacak ama hani bu akşamın konusu Yoğunlukla kahve olacak. Ama biz yine her zaman yaptığımız gibi tabii bir eğitimle başlayalım. Sonra can azıcı noktaları, can azıcı sorulara geleceğiz seninle ee, Çok Hoş oldun. geldin bu arada. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Evet, Sizinle tanıştığım için de ben çok mutluyum. Bu akşam çok güzel geçecek gibi duruyor. Evet. Cem şimdi eğitimden başlayacağız ama ilk okuldan başlamıyoruz. Direkt... Bilfen Lisesinden başla. Liseden başla. Tamamdır. İlkokulu es geçtik. Evet. Sınıf atladım. Tamam. <gülüyor> Böyle şeyler var <gülüyor> Sınıf atlattılar. Evet, Çocuk okuma yazma biliyorsun. <gülüyor> ee, liseye bir bir bilfen de geçirdim. Evet, bir baya fen matematik e, dünyasıyla şey haşır neşirdim. O o yüzden de bir e, hayatıma da sirayet etti bu işler. E, her şey öyle bakar oldum. Biraz oradaki eğitim de bence hayata etkisi oldu. Lise lise eğitim bence çok İnsanın hayatında önemli ve arkadaşlıkları bir noktada kendi kendine zaten meslek ve hayat seçimleri de ona doğru gidiyor bence. Ben de o yüzden liseyi bitir bitirmez kendimi temel bilimlerde bulacağımdan emindim. Hoş geldin İstanbul Teknik Üniversitesi. Evet. Hangi bölüm? Fizik Mühendisliği. <gülüyor> ne güzel, Biraz şey mi çıkıyorum. ne güzel geliyor böyle Değil mi? ne kadar aslında evet. derin bir konu, derin. derin bir branş ne okudun fizik mühendisliği ee, peki benim... anlattıklarından sanki isteyerek girmişsin gibi yani hani hoş şuna giderek girmişsin gibi anlıyorum ama evet evet yani meraktan giriyorsun zaten fiziğe sonra ne olacağım ne yapacağım derken bölümün sonuna geliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bazen seçemeden bazen de seçip ee, aslında applied physics diyorlar Bu bizim fizik mühendisliği dediğimiz şeye yani uygulamalı fizik günlük hayatta veya e, herhangi bir mühendislenmesi gereken bir fizik dünyası varsa hastanede çalışabilirsiniz, bankada çalışabilirsiniz veya müzik aleti yapabilirsiniz. Hmm. Biraz öyle bir bölüm yani aslında temel bir bölüm. Ondan sonrası size kalmış. E, ben de yolun yarısında e, mutfak ve mutfak sanatlarını biraz merak sardım. E, yani... Nerede ne yapabilirim diye derken ilk işim şeydi e, Amerika'da bir Travel'a gittim bir mutfakta çalıştım e, o sıcak buhar içerideki <gülüyor> gitti, kan ter gözle aşırı hoşuma gitti o bir içeride inanmaz mutfaklar bir stres vardır evet bir dinamizm Tabii olmaz mı evet. etişecek tuştu tabaklar falan filan. yani en gergin de böyle grildir e, <gülüyor> yani Amer Amerikalıların bu burger sevdası benim de bir hafta böyle şey tecrübem var. Grillin üzerinde e, yüzlerce burger atıp tekrar toplamak şeyi. Ya yani bir yerden zor geliyor. Sonra da şey yapıyorsunuz. Ben bu işi yapmalıyım. Bununla devam Bağımlılık etmeliyim gibi değil mi? Evet. Geri dön yani geri dönünce de böyle bir iş aramaya başladım. Hani nerede ne yapabilirim? Bu işin okulu var mı? Yok mu? Alaylı mı gitmek lazım? Eee Peki bu aileden gelen bir şey var mı yani bu yeme içmeyle ilgili? Yoksa senin kendi işte ilgin mi bu? Aslında var. Ee, amcam e, aşçıydı. Ama endüstriyel aşçıydı. Büyük büyük yapardı yani pilav yapacağı zaman. <gülüyor> Kazanlarla. Evet evet. <yani> 2000 kişilik <gülüyor> pilav yapardı. Ee... Vay. 2000 kişilik pilav. Ben 4 kişilik yapıyorum. Çok güzel tutturdum. Onun hesabını biliyorum. <gülüyor> i̇şte 500'e <'le> çarpacaksın. <gülüyor> 500'e <sence> çarpacaksın. <de. gülüyor> Amcaya buradan selam söyleyelim. Söyleyelim rahmetli oldu ama. Allah yani rahmet olsun. olsun, diyorsun, olsun. Yani, ya böyle bir... Onun etkisi var tabii ki. Ona ne zaman gitsem evde yemek yapılır. Ee. Ve beni, beni de yamağa yapardı. Ben yazları onun yamağı olurdu. Ee, o herhalde bir yerde bilinçaltıma kazınmış yani, yani ki... Düşüş. O yağ kokusu, yanık kokusu falan. Cem o çocukken yapılan yamaklık çok keyifli bir şey. Evet. Böyle tutarsın bir şey yetiştirirsin. Onun ne isteyeceğini bilip önceden onun ona vermek evet, falan. Yani dünyanın en önemli insanı hisseder değil mi? İsteder tabii. Tabii. tutarsın elinde beklersin. Bıçak dediği vereceksin falan böyle. Tabii tabii yani. Ee, işte koku hafıza durumları. Çocukluğa dönme. Evet. evet. <gülüyor> Sonra İstanbul'da kantinde, Nişantaşı'nda kantin var. Şemsah Denizsel'in kantini. <Gülüyor> bir dakika fizikten ne zaman geldik kantine? Bizi'yi bitirmedin. Fizi... Şey, school Dropout. Ha, tamam. Çok Güzel. cool bir şeydi o zaman çünkü. Dropout <gülüyor> süper iyi yapmışsın. <gülüyor> Herkes Facebook kurmaya çalışıyordu 2007'de, 2006'da. Yani Şahane, süper. Benim de öyle denemelerim oldu yani. Yazılım yaptık. Küçük web projeleri yaptık. Eğer bir şekilde devam edeceksek mühendisliğe yazılım yapalım çünkü fizikte her şeyi öğreniyorsunuz. Doğru. Nükleer fizikten astrofiziğine, yazılımlara, Fortran'a varana kadar eski yazılımlara varana kadar her şeyi öğretiyorlar sağ olsun. Ya şu mecliste çalışanların bütün Türkiye'yi <gülüyor> temsil edenlere fizik öğreteceğim gidip ya. Öğret. <gülüyor> evet. Ya iyi bir şey yapsınlar diye en azından. <gülüyor> en azından öğrenme sürecinde hiçbir şey yapmazlar o bile çok iyi. Ee, <gülüyor> Doğru. Evet, keşke yani. güzel bir Ben mezun olurken en son temel bilimleri kapayıp paslacılık bölümlerini açıyorlar Anadolu'da. Evet kimse tercih etmiyor diye çok iyi olur keşke bizi yani Merkel'i çok eleştiriyorlar ama yani Merkel yok evet fizik fizik bir eleştirisi var yani <gülüyor> bence evet, muhteşem bir kadın yani evet, Almanya'ya gelmeden önce Amerika'dan şey edelim. şu biziye evet. girelim Peki, tamam In December in New, in York. New York Bill Lawrence'dan geliyor ee, Sen bir seçtin biz, Hayır bu haftanın e, bütün seçkisi Sevgili Cem'den geldi e, Çok çok teşekkür ediyoruz Bu müzik ilgisiyle ilgili de e, ilerleyen dakikalarda konuşacağız Ama ilk parçamızı e, Senin söylediğin gibi dinleyelim December in New York Evet sevgili laflayacağız dinleyicileri. Bu akşam yine e, keyifli bir konuğumuz e, var bizlerle birlikte. Cem Bozkuş e, sohbetimiz son hızıyla devam ediyor. Şimdi fizik mühendisliğinden girdik ama bir anda e, bizi konular e, şemsanın kantine götürdü. Yeme içme sektörü dedik. E, oradan biz böyle ne zaman kahveye geleceğiz diye düşünürken bir arada bir yeme içme de varmış oraya nasıl o aradaki bu iş, ye, yemeden bu ilgi... içmeden olmuyor yani. olmuyor evet o, aradaki kayıp kısmı anlatayım o zaman da evet, <gülüyor> aynen ee, bir work and travel macerasından bahsetmiştim ee, mutfakta kızgın yağlar vesaire patates kızartma evet. macerası yaşı 18 ee, geri dönüyorum cem bir şey soracağım bu arada ya <gülüyor> burger köftesi hı hı. bizim normal bildiğimiz köfteden farklı bir köfte diye biliyorum Aa, şöyle bir bilgim var. Doğru mu diyeyim? mi? Sen bu işin içinde orada bulunduğun için soracağım. İçindeki yağ kurtçuklarının kırılmamış olması lazım ki pişerken bunlar erisin ve içinde boşluklar olup hava alsın diye bir şey biliyorum. Ekmek yok içinde. Ben de onu biliyorum. Ee, evet. <gülüyor> Anne köftesi gibi değil mi? Ekmek yok. <gülüyor> evet, şişmiyor şey. Evet. Ee, hem doğru hem de yani çeşitli burger stilleri var. Bazılarına <gülüyor> delik açıyorlar. Ee, <gülüyor> delikli şeyler var. Ee, yani Başka, her gördüğümüz delikliğe burger demeyeceğiz uzun. Demeyeceğiz veya... Ayıp olur burger de A, Her Şim yuvarlak oluyor. köfteye demeyeceğiz. Her de yuvarlak demeyeceğiz <gülüyor> ee, Orada da Stil Stil bu arada doğusu batısı. Bizim yaptığımız şeyler donuk donuk e, köftelerdi. Ha öyle. Bir su parkıydı. Evet. Dolly Parton'un e, su parkında çalıştım ben. O Amerikan şey, country şarkıcısı. E, tabii Dolly Parton'un e, yani, öyle bir şeyin var. Mı? Her cuma e, şeye geliyor. E, parka gelirdi. Biz de onun ben hem... Mutfakta hem de böyle kiosklarda Şey yapıyordum Yemek dağıtıyorduk işte su parkında kaydıraklardan falan Güzel ya, <gülüyor> çok evet. iyi ee, Komik bir parktı evet güzel hala duruyordur Tennessee şeyden Nuxville'de ee, Oradaki e, tecrübe Beni şeye götürdü Ben bu işte mutlu olabilir miyim Buradaki tatmin nerede Ya da hayattaki işteki tatmin Nerede Tutkuyu işe çevirmek mantıklı mı Değil mi bir yandan da okuldaki e, üniversite kulüplerinde e, hepsine yazılıyoruz tabii ki. Hani ilk gün dağcılık kulübü, fotoğrafçılık kulübü, madencilik, madene giriyoruz. Dağa çıkıyoruz falan. Dağdaki bir e, şey beni çekti bir yandan. Dağcılık kulübünde de e, bir mesaim var. Hatta onu da hayatımda hala devam ettirmeye çalışıyorum. Doğal sporlarıyla ilgili. Oradaki hem kendine yetebilme işi e, dağda, hem yiyeceğini sırtında taşıma işi hem de e, Oraya giderken yanımda kahve götürmeye başladım. Çünkü orada merak başladı. Nescafe ile hayat geçmez. Ee, yanıma bir tane demleme cihazı alıp kampta bir hafta boyunca kötü kahve içmeyelim en azından motivasyon olsun <gülüyor> diyerek bir yandan da hayatıma kahveyi sokuyorum. Bak, bir yandan böyle yukarıdan o hıy yolu ışık inmeye Şimdi başlıyor yavaş yavaş. <gülüyor> Single mat <nut> götürüyorlar sonra. <gülüyor> Single mat ve sucuk götürüyorlar. Evet. Orada bir bazı şeyler birbirleri kesişiyor. Bazıları ke kesişmiyor. Ee, okurken de bir yandan da yemek blokları, evde yemek yapılıyor falan. Bu okullu olma fikri beni zaten e, geriyor diyorsun. <gülüyor> geriyor. Yani ben fiziği de elimde olsa dışarıdan bitirmeye çalışıyordum. Yani hani, e, Ama yani bitirdiğin okul kolay bir okul değil üstelik de. Değil. Evet ee, evet, evet değil. Yani herkes bitirmiyor zaten ben de bitirmedim. <gülüyor> Nişnel olmuştum son evet, şey. Son bir Biz bitirmiş saydık. Son bir tane dersim bıraktım. O biliyorsunuz askerlik için bırakıyorsunuz evet. <gülüyor> ee, ve askerlik seni bırakana kadar. <gülüyor> e, kantin hikayesi de ilginç. Şöyle ve okul şeyde, masakta. Ben de oradan yukarıdan aşağı iniyorum. Bir yürüyüş, bir kafa dağılması gibi. O gün e, kantin bebek dükkan yapılıyor büyük ihtimalle. E, Şemsa Denizseli de Fotoğraflardan bildiğim kadarıyla biliyorum. Yani dük dükkanı biliyorum. E, emin değilim o mu değil mi? E, kapısını çalıyorum. Bir çalışana ihtiyacımız var mı diye soruyorum. Yani bir yandan da Twitter'dan, o zaman Twitter'da çok yeniydi. Oradan da mesaj atıyorum Şemsah Deniz Seli. <gülüyor> buradan e, özlediğim eski patronuma selam da olsun. Olsun. olsun. E, eli lezzetli, nadir insanlardan birisi. Ve ondan el almak hoşuma gider, gider diye düşündüm. Ve orada işe başladım. Yani ne yapıyorsunuz yine? Tabii ki. Ee, bir yandan okul, bir yandan komilik de olabiliyor. O gün salata da ayıklayabilirsiniz veya mutfakta başka bir iş de olabilir. Ekşi maya ekmek yapılıyordu o zaman. Benim en büyük hayalim bir gün ekşi maya ekmek yapabilir miyim? Ee, düzgün bir tane. Ee, ne verirlerse yaptık tabii ki. Ee, ya işin eğlencesi orada bu arada. O gün sen canın ne istiyorsa onu yapamıyorsun mutfakta. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir de ekşi maya ekmeği diye satılan, ekşi maya adı altında satılan ama Ekşi maya olmayan bir sürü ekmek var piyasada. İşte da bir Muhtelif şeyleri deniyorum böyle. Ara ara. Aa, benim de ekmek merakım var. Hatta benim oğlum da Bozca'da da bir ara ekmek yaptı. Yani ekşi maya ekmeği diye çıkan bütün ekmekleri... ...yüzde yetmişi neredeyse değil bu. Doğru. Çünkü ekşi mayalı ekmek var. Yani evet. tam evet. buğdaylı ekmek olduğu gibi. Yani evet. biraz tam buğday koymanız yetiyor. Tam buğday <gülüyor> var. Evet. Bunların hepsinin cevabını... <gülüyor> Ya, ya, ileride alacağız evet. ee, bir özel bir konumuz olacak ekmek konusunda Aha, harika evet adı Ali Şiro da. Hmm, şey, o da bolcayadı <gülüyor> o da, Bozca o da, da. da bizim evet. dükkanın şeylerinden e, müdavim mi İstanbul'a geldiğinde müdavimlerinden evet, öyle değil super peki sonra ee, gittin kapıyı çaldın tık tık tık yani ben ne, ne diye şey. sorduğumu hatırlamıyorum stajyer arıyor musunuz diye sordum hayır düpe düz çalışan arıyorum dedi ee, ben de ...modern kölelik sistemine <gülüyor> üyeyim... ...üye olmaya geldim diyerek girdim. Ee, güzel bir maceraydı. Orada bir noktada... E, ...kahvecilik yapmadan önceki şeydi o... E, ...serüvendi. Şeye ikna oldum. Hızlı tatmin... ...yani bir şey yapıyorsunuz... ...onu birisine... E, ...servis ettikten sonra hızlı tepki alabiliyorsunuz. Ya yani Bu paketli bir ürün yapsanız... ...belki bir ay sonra alacaksınız Tabii. o tepkiyi. Ya da bir hafta ve görmeyeceksiniz... <gülüyor> Şarap yapan öyle alıyor mesela. Evet. O... Bir yıl sonra alıyor evet, evet. tepkiyi. Ay, ben... Daha erken alsa belki kafasına bir şey yiyecek ama bir yıl sonra olunca unutuyor adam. <gülüyor> Çok güzel örnekti. Ee, o hoşuma gitti. Oradaki tatmini şey yaptım galiba. Onun peşinden koştum. Ee, sonrası da zaten kahve macerası. Ben kendi dükkanımı açabilir miyim? Kavurucu mu olmalıyım? bardım durmalıyım? Ya da bunların hepsini unutup <gülüyor> bir beyaz yakalı mı olmalıyım? Emin olamadım. <gülüyor> Ondan sonrası da zaten şey Petra ve Kronotrop'ta biraz mesai harcadım, kahve yarışmalarına girmeye çalıştım. O kahve iyi. Biz bir sonraki sonraya bir sonraki bırakalım. Bir, bir, yine güzel bir parça arası verelim, yine Cem'in seçkilerinden. Ben parça parçanın gelsin. adını söyleyeceğim Atilla. Zaten çalanları da söyledseydim, mühim bir adam olurdu burada olmazdım, burada olmazdım. <gülüyor> Peki. Finger trip, gelsin. Peki, o zaman eski bir trio diyelim. <gülüyor> Ezde, <de>, kısaca. Çok, <gülüyor> çok güzel söyledin, hayranım <gülüyor> sana. akşamlar laflayacağız dinleyicileri. Cem Bozkuş bu akşamki misafirimiz. Atilla Aygin'in bilgisayarda ve evinde bize acayip güzel lezzetle hmm, kırmızılarla misafir ediyor. Ben Ahmet Görsev bütün bu kokuların arasında her zamanki favorimiz sabah açtığımızda gözümüzü bir kahve kokusu. Evet kahveye nasıl bulaştın? Bu koku üzerine nasıl sindi? İşte bu bağımlılık değil mi? Evet. Yani... Ama bu koku sindi bir daha da geçmez biliyor musun? Evet evet yani. O... Şimdi, şimdi ben sana bir sürpriz yapacağım. Bir, bir dahaki arada bir, sana bir kahve demlettireceğim. Oh, tamam. İçeride. <gülüyor> <Bu> bize, <gülüyor> o bize sürpriz olacak. O bize sürpriz olsun. Bakalım biz neyi yanlış yapıyormuşuz göreceğiz. Peki Cem. Kahve içmiyorum. <gülüyor> Cem, heyecanda <gülüyor> dinliyoruz. Nasıl bulaştın? Ee, her şeyin olduğu gibi. Her, her ölümlü gibi. Her ölümlü gibi. Her ölümlü gibi. Dünyada her e, merakın olduğu gibi her şeyin forumu var. Kahvenin de bir forumu var. İlk önce forumları dalıyorsunuz. Da yani dünyada işte nükleer reaktör de yapabilirsiniz, fotoğrafçılık da var, e, kahvenin de bir forumu var. Ne oluyor, ne bitiyor dünyada bir bakayım. E, hangi makineler popüler? Nasıl içiliyor bu e, çekirdek olan şey? İlk iş e, Emin önüne gidip bir tane ele ütücüsü aldım. Taze öğütmenin. Önemli olduğunu, e, kahve partikülleri eğer daha küçülürse parfüm gibi o uçucu esansiyel yağların kaybolacağını okudum. Bir tane hepimizin evet. evinde olan ama French press'e uygun olan bir tane. Beymer. Evet, pirinç. E, Hikmet Sözen hatta <gülüyor> şeyde Kantarcılar Çarşısı'nın orada daha bugün oradaydım. E, bir el değirmeni bir de taze kavrulmuş kahve aldım çünkü taze kavrulması önemliydi şeyde orada yazdığı üzere. Sonuçta Rutu, rutubetli yememiş, taze kavrulmuş kahve. Aynen öyle. Şey morarmamış, yeşil evet. olan, yeşil olanı kahverengiye dönmüş olan, siyaha da değil çünkü kahverengi olması lazım evet, kahve. Evet. Şunlara evet. gireceğiz hep sonra. Evet. sonra tabii ki bu bir tarım ürünü, bu bir meyve. Yani işin dibini kazdıkça bu meyve taze olmalı, içindeki çekirdek taze olmalı ve iyi olmalı. Yani içine çürükler karışmamış olması gerekiyordu. Buna da nitelikli kahve yani bunun association'ı Konsorsiyumu bir şey varmış dünyada. Yüz üzerinden e, puanlanıyor, skorlanıyor şarap gibi ve daha da fazla şey vaat ediyor. Hem koku da hem tatta diyerek e, nereden alabilirim? En yakın, en yakın İngiltere'den sipariş verebilirim online. Hala öğrenciyim ve yanımda kampa kahve götürmek istiyorum. Yani şey ucuz bir lüks arıyorum kendime aslında öğrenciyken e, henüz single mağazalara <gülüyor> tanışmadı tabii ki. E, Sonrası bir demleme aleti. French press bir şey. Ee, onunla birlikte seyahat ediliyor. Evde yapılıyor falan. Bunun dükkanı açılır mı? Hani evde iyi bir kurabiye yaptım. Bunun dükkanı açılır mı? Ye geldik onun. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> ee, çalışmalıyım dedim. Yani bu, bu işten para kazanmak istiyorsam en azından bir, bir yerde tecrübe etmeliyim. Ee, bunu da hala gençken yapmalıyım. Riski de hala gençken almalıyım. <gülüyor> en azından telafi edebilmeliyim gelecekte. Eee... Biraz böyle başladı. Biraz da tabii e, yani geçmişten gelen işte biz evde bir, bir yemek yapsak bile yani aile evinde hep bir değişiği yapılır. Hep bir farksı denilir. O e, düsturu da bir şekilde aldım ve hani kahvenin iyisi var mı, farkısı var mı diyerek biraz peşinden koştum. Tamamen bir e, merak yani. Ben şimdi düşünüyorum da mesela biz bu hmm, yeni nesil kahveler olmadan evvel kuru kahveci Mehmet Efendi dedikleri hakikaten kahvenin de kurusu kavrulmaktan <gülüyor> kömüre dönmüş tatları birbirinden ve esansları birbirinden ayıramayacağın kadar kavrulmuş kahveleri içerek bir damak tadı oluşturduk Türk kahvesi <gülüyor> damak, tadı. damak tadı yani daha rezalet olamazdı ama böyle büyüdük ee, yani ben de onun kokusuyla büyüdüm ve o koku da çok distintif bir koku hani şey anlarsınız o Mehmet Tabii Efendi mi, değil mi? Evet. Hatta benim e, New Orleans'te yaşayan bir arkadaşım var Turgay Yıldız o da bu işin specialty Turkish coffee yani nitelikli Türk kahvesi Mesela. yapılır mı e, şeyle yola çıktı acaba nitelikli çekirdekle yapılsa nasıl olur? olur diye yola çıktı evet. çünkü Turgay'a de selam söylüyorum bak ne güzel evet. kaksın gelsin ee, belki de gelir Programa gelsin. O da bu bakış açısını değiştirmeye yönelik yola çıktı. Çünkü bizim içtiğimiz çekirdeklerin çoğu aynı bölgeden geliyor. Brezilya'nın evet. sadece büyük ihtimalle bize e, ihraç ettiği kahveler. Bizim de aldığımız tonlarca aldığımız kahveler. <gülüyor> Brezilya'nın bize kakaladığı kahveler diyelim bana kısaca. <gülüyor> Ve kuyruklar oluşturuyoruz yani Eminönü'nde. Evet. E, ama yani şey yok. E, sonuçta kahve içiliyor. Ben ondan, ondan da şey hani evlerde kahve içilmesi bile hala önemli. Çünkü ithal edilen bir ürünün hala tüketilebiliyor olması belki bir gün Türkiye'de de yetişecek. Bu iklim krizi ve küresel ısınmaya evet, böyle... biraz yolda ondan bahsettik. ona geleceğiz o konuya. Bu o hızla devam ederse çünkü. biz artık evet, kahvenin geleceğini kahve... merak ediyoruz. Açıkçası. Evet, kahve en kritik global ısınmadan etkilenecek en kritik ağaçlardan Meyve ağaçlarından bir tanesi. Bir tanesi. Evet. Ve e, korkum şu ki global ısınmadan dolayı verimlilik düştükçe kahvenin fiyatı altını geçer bir gün. Ee, geçebilir. Hatta şey altında bir işimiz yok çünkü kahve zaten geçmek var. üzere. Altını Maalesef. Yiyemiyoruz ama bazı yemeklerin üzerine koyuyorlar hala değil mi? Pilavın evet. üzerine Tabii tabii. O şey, steakleri e sar... kaplayanlar var ya. O saraylarda oluyor. Biz burada halktan olduğumuz için bunların farkında değiliz. Evet, sen. Benim, bak, sarayım yerler, yok benim. Saray. O sarı şeyler, gördüğüm şeyler nohut o zaman. Evet. Evet. E, ne yapalım? Kahveden devam edeceğiz ama. Yine bir parça çalalım isterseniz. Tabii bir dakika kimden geliyor bakalım İdris Muhammed'ten geliyor Evet House of the Rising Sun Bir, bir Animals klasiği galiba evet, değil mi evet, yani, TV, bu, bu şarkının Ben böyle baktım nedir bu diye Bu şarkının melodisi bir İngiliz balatıymış ee, Olabilir. Çok ben, tanıdık geliyor yani, Animals versiyonunu evet, biliyorum evet. ama ee, Çok eski bir İngiliz balatı Hatta mh, Hikayesi şöyle bir hikaye ee, Bir kızın bir gene düşme hikayesi Balad'ın hikayesi de e güzel, o zaman daha dikkatli dinleyelim Böyle evet, ona göre dinleyin yani bundan sonra Peki. <gülüyor> Sevgi'yi laflayacağız dinleyicileri. Güzel bir parçadan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili Cem Bozkuç'la sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Kahve dedik, bir süre daha kahve diyeceğiz. İstersen Cem birazcık, peki Cihangir'de oturan dinleyicilerimiz varsa seni zaten tanıyor da olabilirler. Belki de, dükkana geliyorlar. Dükkana gelenler olabilir. Ama tanımayanlar için birazcık Norm Cafe'den bahsedelim evet onun hikayesinden bahsedelim 2015'in Mart'ında açtık orayı o zamanki ortağımla sonra ben tek devam ettim nasıl geldik oraya ben kahveye merak sardıktan sonra bu işin yarışmalarına eğilmek istedim kahve demleme yarışmaları birçok dalda yapılıyor Latte Art yarışmasından tutun Türk kahvesi yarışması kahve kavurma yarışması veya işte çeşitli demleme metotları AeroPress'ler e, ya da Full Barista Championship var işte içinde bir espresso bir cappuccino ve bir signature drink yani bir imza içeceğiniz yaptığınız yarışmalar var. Onların çoğuna katılarak hem tecrübe edinmek adına hem de bunlar hepsi bizim lokal Türkiye'de olan yarışmalar mı? Hayır hayır. Şey de dünyada yapılıyor. Dünyada Bunların o, Türkiye bacakları var. Türkiye bacakları var aynen öyle. Bir tanesi onlardan benim en sevdiğim AeroPress şampiyonası hiç e, sunum olmayan e, Sadece eğlence odaklı bir yarışma. Herkesin katılabildiği. Hiçbir sunum yok. 8 dakikanız var. bir Airopress bir iyi bir bardak kahve demlemeye çalışıyorsunuz. Ve herkes aynı kahveyi kullanıyor. Hmm. Ee, en sevdiğim yarışma da o oldu aras arasında. Ve e, ya tabii ki bunun birincisi ikincisi olup gün kazanıp e, dükkanın kapısına yazabiliyorsunuz bunu. Hmm, güzel. Ee, Barista <gülüyor> şampiyon içeride diye. <gülüyor> ya da Dünya Barista şampiyonu olursanız Dünya Barista şampiyonu içeride. Bu Aeropress o yukarıdan basmalı e, olan silindirik evet, büyük şeydir. Evet. Şırınga gibi Evet. Hatta şey e, mucidi e, Alan Adler e, aynı zamanda e, Frisbee'nin de mucidi bu plajlarda. Aerobie diye bir markanın ha, güzel. sahibi. Bak, nereden i̇şte, nereye? O da demin bahsettiğim forumlarda 2000'lerde galiba e, soru cevap yaparak bu final ürüne ulaşıyor. Yani ben böyle bir iş yapıyorum. Ee, siz kullanır mısınız? Plastikten evet, olacak. Enteresan. Bepassız yapacağım falan diyerek e, günün sonunda dünyaca ünlü bir kahve yapma makinesi <gülüyor> kendi... Evet, Çıkartıyor. Be. Evet. Yani mücid diyebiliriz yani. Patenti bir ürün sonuçta. Evet evet. O bayağı da şey yani insanların hoşuna giden bir ürün. Evet evet. Yani seyahatte Falan çok ideal tabi. Evet küçülüyor şey yapması kolay hızlı evet. ve eğlenceli ve bunun yarışması olması daha da eğlenceli bence. Güzel. O, şimdi onun yarışması nasıl oluyor ben onu anlayamadım. Ee, güzel bir müzik çalıyor arkada Hı -hı. size bir hafta önceden kahve geliyor bir paket deniyorsunuz. Hmm, El Salvador, bir şey bir şey e, deniyorsunuz orada da El Salvador veriliyor size. E, şey çalıyor Time çalıyor. Üç kişi Sek aynı anda kahveyi yapıyor. Sekiz, dakika var. sekiz dakikanız var. Kahveyi kaseyle uzatıyorsunuz hakemlere. Üç kahve var. konsens varılırsa herkes parmağıyla sekiz dakika bittiğinde bir şeyi gösteriyor. Bardağa. Siz bir üst dura çıkıyorsunuz. Tamamen şey şampiyona kuralları. Birinci Seattle'a gidiyor. Seoul'a gidiyor ya da Melbourne'e gidiyor. Bir bilet alıyorlar şampiyona. Aşırı eğlenceli. O kısmı daha da Güzel. şey. Eğer işiniz yoksa. <gülüyor> evet. Yarışmayı kazanmak bir şey değil. Gitmek zor. <gülüyor> evet evet artık zor. Ya da orada. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Ben aa, senelerce akademik bir eğitim aldım. Fotoğrafla da uğraştım. resimde yaptım. Hiçbir yarışmaya katılmadım hayatımda. Birilerinin kendi bilgi çerçeveleri ve o günkü ruh halleriyle bir başkalarını değerlendirerek onlara ödül vermelerine Ahmet Görsef olarak ee, <gülüyor> e Ve Dolayısıyla bu bir eğlence ise eyvallah. Ama işte sen birincisin veya sen değilsin dedikleri aynı yarışmayı beş kere tekrar etsek ben eminim ki beş kere de birinci değişecektir. Ee, ben de sizinle aynı sayfadayım evet, ee, bu e işlerde. Evet, memnun oldum. <gülüyor> ee, yani benim oradaki şey e gerçek amacım yani içten içgüdüsel amacım diyeyim orada bulunmak ve oradaki e, herkes kahveyi seviyor ve şeyi paylaşmak. Aynı yani çünkü orası bir zümne oluşuyor belli ki. Belli ki bir kahve severler, cemiyeti yani o, o tarafı evet. çok güzel eşit. Evet tabii, evet. evet. Ve bu şimdi müzikte de var, mimarlıkta da var. Az önce bahsettiğim evet. dağcılıkta da var. Konuşmaya başladık mı bisiklet konuşuruz. Ben sabaha kadar bisiklet Aynen. konuşabilirim. Hoşuna gidiyor insanın o topluluk içinde yer almak. Ama ben de yarışma ile ilgili fikirlerim aynı. Aynen. Bisikletin ne tarafındasın? Ben ee, çok şeyle bakıyorum. Bisiklete e, binenleri gıpta ile bakıyorum. Ben galiba e, ortaya yaş krizini erken yaşayacağım. <gülüyor> <gülüyor> e, bu, bu ultra mesafeli yarışlara katılan işte Ironman olan, kırk e, olmadan insanlar gibi e, bisiklet aldım bir tane. Dağcılık yapamadığım için. E, zaman Şükür. olmadığı için. E, olabildiğince sabah erken saatlerde bazen dükkanı açmadan bazen gece çıkıyorum. E, toprağa da girdiğim oluyor. Yolda da oldum oluyor. Bu ikisinin arasında bir şey var artık. E, gravel dedikleri bir bisiklet türü evet. var. Kalın tekerli ile bir yol bisikleti. Onunla dışarılardayım ve genelde evden çıkıp Belgrad'a gidiyorum veya 3. Havalimanı'nın oralara gidiyorum. Kilios'a gidiyorum. Çirkin... Göktürk'ten geçiyorsun yani. Evet evet kesin geçiyorum. Çirkin yerler biraz ama yukarı. Yani Kuzey'ye gittikçe çirkinleşiyor artık. Şey, eskiden güzelleşiyordu. Ha <gülüyor> <için. gülüyor> hayır. Göktürk gidiyoruz. Çünkü yani ee, e, güzel evet bisiklet. E, bisiklet, hoş, bisiklet bir hobi. yaşam biçimi Tabii. fakat ya, İstanbul için bisikleti falan çok zor düşünüyorum çünkü bisiklet mesela işte bu Payiba e, kuzeydeki ülkeler dümdüz yerler arabaya falan ihtiyaç çok insanlar bisikletle gidip geliyorlar. Tabii, her işlerini halledebiliyor. Fakat düşünsene abi Beşiktaş'tan Maslak gideceksin o yokuştan çıkana kadar. Hmm, ben evet. herhalde Keutane civarlarında vefat ederim artık daha oradan yukarıya çıkmam. Sen beşiktaş, bana göre değil yani. Ortaköy Bebek, Sarıya üstü gelirsin. Ben mesela. öyle dolaşayım, ben öyle aşağıda dolaşayım ben. Ya da toplantıya girmeden veya bulukcanız kişiyle buluşmadan bir üzeriniz egzoz kokar. Öyle <gülüyor> bir evet. de eskiden bu tip e, bisiklet ve motosiklet gibi araçlara İstanbul'da araba kullanıcıları saygı duymuyordu. Tabii bunların miktarları artınca bunlara biraz daha saygı duymaya başladılar. Bunları karayolu üzerinde birer araç olarak kabul etmeye başladılar. Fakat ne zaman ki bu motor kuryeler çok arttı. Ters yönden gelenler, ters evet ters yönden, kaldırımdan gidenler evet. falan filan pek saygı kalmadı bence şu yani anda. Evet aynen öyle. özellikle bisiklete karşı. Ama ben şeye inanıyorum ya yani, o critical mass dedikleri şey yeteri kadar bisiklete binen olursa e. E, mutlaka yani, evet Ben öyle. ilk bisikletimi aldığımda o, o kadar binen yoktu ve daha çok Anadolu Tuzla Tuzla'da bu Formula 1 pistinin çevresini etrafında kullanıyordum o köylerde. Daha güvenli olduğu için ve daha yalnız kalınabildiği için. Şimdi gördüğüm kadarıyla sabah çıkan beşte de ben çok fazla tabii, insan tabii, görüyorum. Tabii. Boğazda falan çok var yani. Ne kadar çok olursak bence o kadar görünür oluyoruz. Evet. Ee, ve yani dünyanın en güzel ulaşım aracı ve bence kesin, kesin o kadar kaçırıyor. güzel bir hız ki e, yani ne yürüyerek ulaşabiliyorsunuz ona ne biz motorla veya evet. arabayla etrafa bakabilmek için de güzel bir hız. Evet, spor yapmak için de çok güzel yani, bir, şey. Evet, çok çok çalışıyor, bir şey. Kafa evet, çalışıyor, evet. her şey çalışıyor. Aynen, aynen. Bize göre bir spor değil. Kafanın fazla çalıştığı bir ülke olmadığımız için biz <gülüyor> bisiklet yerine şimdi bisiklet yerine arabayı tercih etmeye başlıyor hemen bir anda insanlar. Ee, öyle tabii evet. Çünkü, yani onu bir şey olarak görüyor çünkü. Evet. Arabanın markası neyse, e, sana verilen değer de o bu kadar. Değer de o kadar evet, statü... Evet. Masaya bırak, bırakmak lazım o şeyi, ters evet, şekilde, evet. logosu Hatta ben en çok neyi seviyorum biliyor musun Atilla? Değil. O böyle küçük kırık restoranların önüne geldiğinde, oradan vale <gülüyor> koşup kapıyı açınca o adam içerden nasıl iniyor biliyor musun arabadan? <gülüyor> en çok görmeyi hoşlandığım sahne bu. Biz orada de, binler, bisikletle gidelim o zaman. Orada binlerce kırık fotoğraf olacak. çekiyorum kapıyı açmak diye bisikletini tutmazlar senden orada. <gülüyor> ya bunu yapabiliriz bu arada. Ya, deneyelim bakalım. Evet. evet. Bir parça vakti geldi. Ee, ne çalalım Ahmet? Yine tabii Cem'in seçkilerinden çalıyoruz ama. Hepsini Cem seçmiş zaten. Evet biz, yani. Biz ve bir. Cem yani. anons setsin bu sefer. E, peki evet. Dördüncü parçamız. Ee, Kid Jarrett'dan. İdris'ten Yo, sonra. Yok İdris'ten sonra. My Back Pages. Evet ya yani Kid yeah. Jarrett benim sevdiğim Jazz piyanistlerinden hatta en sevdiğim olabilir. <gülüyor> e, Triyosu daha dilenebilir oluyor diye ben e, triyonun şeyini seçtim. Bir en sevdiğim parçasını seçtim. Daha melodik, improvize bir durum yok. E, Ki içeriden my back pages dinleyeceğiz. Peki. Hep birlikte dinliyoruz. Gelsin bakalım. <gülüyor> Dinleyicilere merhaba. Cem Bozkuş'u konuk ediyoruz. Kahve kokuları içinde. Dur da de... kahve kokusunu almadık. Alacağız. O gelecekti mi daha? <gülüyor> bir kahve yaptıracaktı. Yaptıracağım. Bu, bu parça arasında yap. yaparız. Sonra... Merak etmeyin. Bu parça Peki. arasında yaptıracağız. <gülüyor> Şimdi ben hakikaten iyi bir kahve içicisiyim. Hmm, günde bazen 10 tane yakın Türk kahvesi içtiğim oluyor ya bir giydiriyorsun ee. Türk kahvesini bir de Türk kahvesi mi içiyorsun ama başka yerden alıyorum ee. kuru, kuru, kurumamış kahveçiden alıyorum <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, bu sokaklarda da insanları görüyorum kahve dükkanlarında bu Starbucks'ların içi insan dolu alameti farikası nedir ya bunu hakikaten <gülüyor> çok merak ediyorum bu kadar kötü bir kahvenin insanları bir araya toplamanın matematiği nedir Acaba insanlar orada birbirini görmek için, sosyalleşmek için mi o kahve değil de bir başka kahve bile olsa orada olacaklardı? Yoksa hakikaten dünyanın 10 ayrı ülkesinden toplanmış çok farklı kahveleri öldürene kadar kavurup da belli bir standarta getirdiğinde, dayadığında acaba bizim insanımızın hoşlandığı mı bu yoksa dünyada da mı bütün insanlar bundan hoşlanıyorlar? Bunlar bilen Ahmet. <gülüyor> Bülent. Ee, şimdi bu bülentleri ben <gülüyor> anlamıyorum <gülüyor> bülentleri ben de anlamıyorum ben de e, yani işin doğrusu ben de ne zaman starbucks'a gitsem e, ders alınacak bir şey varmış gibi bakıyorum oraya çünkü orada bir başarı hikayesi var sonuçta orada bir insanları sıraya sokacak bir güç var e, bir, bir yani tartışabiliriz evet, bu e, mutlaka evet ilginç e, bir güç. içerideki tecrübeyi tasarlamış olmaları içerideki kahve kokusu ama yani Orada ne alıyoruz aslında? İçeriye kahve için giriyoruz. Cem bir şey soracağım. Kahve Bu dünyada alıyorsun? da mı böyle yoksa sadece Türkiye'de mi? Bizim insanımız bir de kuyruğa girmekten de hoşlanır. Hoşlanmaz aslında. Hoşlanır, hoşlanır tabii. Emekli maaşını çekmek için kuyruğa giriyor. <gülüyor> sadece onun için girer. <gülüyor> <gülüyor> ya Japonlar hoşlanır benim bildiğim. <gülüyor> Bayılır. Evet. İtalya'da bile Starbucks var ve millet kuyrukta. Gene mi? Yani orada da mı kuyruk? Orada da var. Ya i̇şte o dünyanın bunu son çözmek lazım bir oldu. O... Seni dinliyoruz. Tamam ona, ona bir çeşitli kıtalardan bir değineyim ben. Evet. Starbucks'ın nasıl bakıyorsunuz? Lütfen. Ee, orada bir tecrübe var. Orada bir e, kabul edilmiş bir e, ben orada ne yaşayacağımı biliyorum. Yıllar önce tüm dünyaya yani hatta Güney Afrika'ya bile McDonald's açarken e, adamların emin olduğu bir şey vardı. Ya yani Bu orada da aynı olacak. İşte Melbourne'de de aynı olacak. Çin'de de aynı olacak. Ve tecrübeyi bozmadan kahve kalitesinden ödün verebilir. Orada kahve satılmıyor aslında. Yani Starbucks'ın kendisi de bunu söylüyor. Biz bir kahve firması değiliz. bir Biz bir süt firmasıyız diyor. Hmm. Kahveden çok süt satılıyor orada. Hatta o meşhur Pumpkin Spice Nut de bile içinde pumpkin olmadığı yani şey kabal kaba olmadığı ortaya çıktı ya. Yani zerresi yok içinde. Ee, orada bir Kokudan tutun mobilya kalitesine... Bu bizde örtüşüyor ya. Bir deneyim, deneyim Eğitim olmayan okullar var içinde. Bak bu bizde örtüşüyor. Şimdi uyandım ben. Doğrudan. Evet aynılaşma. Evet evet. evet. evet doğru evet. Aynılaşma güzel bir şey. Bir de evet, burada dağlaşmış. tabii ki şeyi paylaşıyorsunuz. Ee, sizin tırnak içinde patronunuz da gidiyor. Yani CEO'nuz, genel müdürünüz üstünüz tabii. de gidiyor oraya. Siz de aynı kahveyi alabiliyorsunuz. Orada bir e, ortak bir ya der kırıyor yani. Evet. evet farklı biraz. yerlerde yemek yeseniz de öyle ee, çıkışta Starbucks'a baksan kahve alıyorsunuz. Ama ve... ben bizim camin imamı ile hiç karşılaşmadım Starbucks'ta. <gülüyor> Nerocu galiba. Nerocu. Bizim imam, <gülüyor> bizim imam Nerocu. Ee, fincanı tercih ediyordum. değil mi? <gülüyor> İmamın en azından biraz şeyi şey varmış. Add of the box düşünebiliyor, değil mi? <gülüyor> evet. O yüzden takdir ediyorum. Evet. Ee, ya ma Melbourne işte İtalya dedik demin, ya da daha nerede ya Endonezya diyebiliriz kahve yetişip de kahve dükkanlarının çok olduğu bağımsız kahve dükkanlarının çok olduğu yerlerde Starbucks biraz barınamıyor çünkü evet. orada biraz farkındalık artmış durumda yani bakın bunun başka türlüsü var çünkü oradaki aynılaşma aslında karbonizasyondan yani kahveyi kahverengine değil de siyaha çevirmekten geçiyor ve o siyah çevirdikten sonra sizin için Kenya mı El Salvador mu farkı kalmıyor. Aslında Cem adam yalan söylemiyor. Orada vitrininde de koyuyor simsiyah kahve var. Kahverengisi var. O Yanında çiğ yağ, var. Yer... Üzerinde yağlar aşağı akıyor. <gülüyor> evet, ben evet. böyle her gördüğümde gözümden bir yaş geliyor. Evet. Yani... Çünkü o bir tarım ürünü ve bir çiftçinin mamülü ve onu o hale mi getirdiniz? Evet. <gülüyor> yani adam aslında yalan söylemiyor. Diyor ki ben faizi düşürerek kahveyi kapkara yapacağım diyor. <gülüyor> O da bir başarı ama. Evet. Ve diyor ki o da kahve kalarsa da faiz bizim diyor. <gülüyor> Kahvede de NASA mı bakacağız acaba? <gülüyor> Her yere bakmak güzel, lazım. Evet. Çok güzel bu. Ee, bazı yerlerde de açılırken İtalya mesela bunun bu işin şeyi e, yıkılmaz dediğimiz bu kalelerinden bir, kalelerinden bir, bir tanesi. Starbucks için özellikle. Ama Milano şimdi Milano'yu ayrı tutabiliriz bence. Milano... Çok enternasyonel bir yer biraz garip geliyor bana. İtal Şimdi benim senin yani söylediğinden yola çıkarak İtalya ve Fransa'daki Starbucks'ların içinde ben İtalyan veya Fransız görmedim. <gülüyor> %95 turist hani bir de işte o ülkelerin daha böyle biraz ne diyeyim zıpır gençleri diyeyim. Yani çok o kültürlere hitap eden kuruluşlar kurumlar değil bunlar tabii yani ki bazı yerlerde kapıyorken bazı yerlerde açmasını da şöyle anlıyorum. Ee, İtalyan nüfusu çok yaşlıydı bunu pandemide iyi anladık. Ne yani 80 yaş üstü hatta bu ilk zamanları çok iyi gösterdi. Aslında bir yerde kültürü veya bu nasıl diyeyim kenarda tut, muhafaza edilmesi gereken şeyi muhafaza eden insanları kaybettik veya gidiyorlar. Hmm. Ve yeni gelenler ya da onların yerine gelenler bu aynısı Londra'da, kozmopolit yerlerde de oluyor Londra'da, New York'ta da oluyor e, 100 yıllık, 200 yıllık pub'ın müşterisi değişmeye başlıyor Hı -hı. o kripto zengin olabiliyor yıllarca gelen bir müzisyendense e, çünkü müzisyen artık oraya gelemiyor hale geliyor çünkü evet, evet. bir pound'a içiyordu, dört 4.5 pound'a ip içmek yani evet Hayır ip içmek istemiyor adam yani ya da o hipsterize düzende var olmak ya da Kovamıyorlar da bir yere çünkü e, orada büyük para var yani Doğru. big money var Doğru. ve yani. e, bilmiyorum bu Türkiye'de de biraz aynısı yakınıyor. benim ben sıkça çıkıp gözlemliyorum yeme içme de kimler yemek yiyor içiyor veya kimler tüketiyor diye yeni zenginleşen ve yeni yoksullaşan insanlar var ve bunlar biraz yönetiyor yani Türkiye'deki sektörü biraz e, Ruslar ve Araplar yönlendiriyor diyebiliriz. Çünkü bunu ben birebir tecrübe ettiğim için çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yoksa biz yani dükkanımız ayakta olmazdı. Ne? Dediğiniz gibi kahve pahalanıyor ve benim müşterilerim de içmekte zorlanabiliyor. Ben aynı zamanda şey de istiyorum. Benim gibi bir öğrenci de kahveye merak sarıp ben de ilk defa evet, evet, ilgilensin. iyi bir kahve içsin ki Starbucks'a gitmesin falan. Yani... Doğru. Fakat şimdi ben şu işten çok ümit varım. Aa, bu <gülüyor> <güzel>. yeni yeni <gülüyor> jenerasyon kahve <gülüyor> yapanların adetleri artıyor, dükkanların. Evet. Ve insanlar iyi bir şey içtikleri zaman, önlerine iyi bir şey sunulduğu zaman iyi ile kötü arasında çabuk giderler. Ayrı mı kolay ayırıyorlar ve bir daha geri gidemiyorlar. Evet. Ee, evet. evet. Tamam. Ve bu kapitalist düzenin bize böyle zoraki. İterek ağzımıza McDonald's gibi kötü bir e, Burger. yemeğin, burgerin ve kötü bir patates kızartmasının peşinden koşacak insanların sayısının da iyilerini gördükçe... Evet, hamburger yemeyelim, yiyelim. İyisini yiyelim. İyisini de ucuz yemenin koşullarına bakalım. İyi kahve içmenin de koşullarına bakalım. Ya da yani iki tane ile bir tane yiyelim ve iyi evet, yiyelim. Evet, yiyelim. O, birada da demin konuştuk. Ee, aynı konu yani. Yıllarca Efes Tuvork ve Pilsenar içtik. ve evet, Biradan e, nefret ediyordum ben. E, yılların Tabii. farkında değildik. Karaguz'u i̇şte, sağ olsun ya da küçük üreticilerin hepsi sağ hepsi olsun. Hepsi sağ olsun ee, evet. Gözümüzü açtılar. Gözümüzü açtılar evet. <gülüyor> Dediğiniz gibi kahvede de aynı durum var yani. Aynen. Kahvede ya, şimdi öyle bir gidiyor. Öyle bir gidişat var. Ve ben çok memnunum. Ben, çok daha fazla yer açılsın. İnsanlar farklı lezzetlerin, farklı tatların peşinde koşmayı da biraz öğrensinler. Bu sadece yeme içme ile alakalı değil. Şuna inanıyorum. Farklı şey yiyen insan lezzete açıldığında beyninin farklı kültürler açılımlar da olmaya başlayacak. Evet. Kesin. Yüzde yüz katılıyorum. Cesareti doğuruyor biraz Cesareti olacak. Evet. Evet, yani her şey kültür. Evet. Ee, yine bir parça arası verelim. Çünkü ben <Gülüyor> Cem'in kahvesini içmeyi Hemen. konusunda sapısızlanıyor. Evet. Biz de o arada bir kahve demleyeceğiz ve Cem'in bir hikayesi var evet, Joshua Redman'dan. Evet, şimdi bu evet bu parça Joshua Redman, Brian Blade, Ron Miles ve Scott Kelly'den gelecek. Euronymity diyeceğiz ama bir Joshua Redman'da iki seni dinleyelim. Seneyi hatırlamamakla birlikte 2016 idi galiba. Bir dün gibi diyeceksin. Evet, bir ya, yaz günü <gülüyor> yani dükkanı açtığımız günden bugüne 7, 7 yıl geçmiş. Ona da inanamıyorum bir anda ama e... Ben 40 yaşında olduğuma inanamıyorum Cem. Geçtim mi 40 yoksa? Ne zaman 40 olduğunu Ahmet? Hatırlamıyorum ben. Beraber bisiklet sürmeye başlayabiliriz bu arada. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sabah grubumuz var 40 grubu. ya ee, yaz dönemi olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Çünkü kısa şortuyla içeride e, ...esmerce esmacı ve renkli mavi gözlü bir beyefendi oturuyor. Yani iyi bir kulaklık takmış ve MacBook'uyla bir şeyler hiç bakıyordu. <gülüyor> E, Spotify'dan bir yandan e, profil fotoğrafına bakıyorum ki emin olabilmek için. E, acaba Joshua Redman mı değil mi diye. <gülüyor> e, tabii ki e, bir yandan da programı kontrol ediyorum. O zaman Zorlu'da iyi bir, bir caz programım var. TRT Big Band'le programları varmış iki gün sonra ve iki üç gündür de İstanbul'a erken, erkenden gelip bizde kahve içmeye başlamış. Ben üçüncü gününde yakalayabildim ancak. Çünkü Bazen yoğun oluyor ve görmüyorsunuz. Ve o coşu Ve gençler e, konserime gelmek ister misiniz diye davet etti. Ve biz böyle tabi cep telefonunu verdi falan. Bu kadar sıcak kalma olmasın beklemiyorduk. E, yani, tıpkı New York'taki bir küçük kahve dükkanı gibi <gülüyor> hissettim o. E, akşamında zorluya gidip e, deske yanaştığımda davetli listesinde ismimiz var işte. Adım Cem. <gülüyor> kimin davetlisiniz diye sorduklarını orada bir küçük bir şey oldu. Joshua Bey'in davetlisiyiz. <gülüyor> Çok da güzel. Çok iyi değil mi? Joshua Bey. Bey. Ve Joshua Bey o sırada o Remzi kitabevinden girersiniz zorlu PSM'ye. Biliyorum. Avlu evet. açılır. Arkadan geliyordu. Yani takım elbisesini giymiş. Sahneye çıkacak. <gülüyor> hey Cem diye arkadan selam sallayınca biz tabii ki hiç listeye gerek kalmadan <gülüyor> İçerisi süper şey çok güzel bir hikaye O, o zaman Ferit Odman galiba yönetiyordu şeyi TRT Bikman'da. Evet doğru. Ferit'in de doğru. kulakları için olsun buradan selam evet, söylüyorum. Evet evet aynen. Özledim ben de. Evet. Peki, Peki dinliyoruz. Evet güzel. Yunan miti dinliyoruz hep birlikte. <gülüyor> Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Siz Joshua Redmond dinlerken biz Cem'in kahvelerini <gülüyor> içtik, içiyoruz da. Hakikaten farklı değil mi Ahmet Valla yani işte herkes bir çocukken bir şey vardı biliyor musun? Herkes Ayşegül'ü pardon herkes ciklet çiğner patlatır ama kimse Ayşegül gibi patlatamaz diye böyle <gülüyor> çizgi roman vardı. Valla katen Aynı kahveyi e, yaptı ama farklı evet, hakikaten. Evet aynı kahveyi yaptı aynı, aynı usulle yaptı ama Cem'in yaptığı kahve bambaşka bir lezzette. Eline sağlık diyoruz. Afiyetler. Ee, burada da şeyi anımsamakta fayda var. Bu iş biraz. E... Kilometre yapmak işi. Evet bir de yani zanaat yani hala yarım amül bir üründen bahsediyoruz. Ee, evet. Şarap bira konuştuk. İşte viski konuştuk. Şişeye doldurduğunuz zaman iş bitmiyor. Ee, tarımını yaptınız kavurdunuz hala bir yarım amül bir ürün. İçeceğe dönüşmedi. Ee, ben de batırabilirim o kahveyi. Başka birisi de batırabilir veya daha güzel yapabilir. Ee, Şimdi buradan böyle kahve anlatmakla ahkam kesmek de olmayacak. Bu ahkam en çok programlarda ben kesiyorum <gülüyor> ama gidin kardeşim. Norm kafede. Cihan girdi. Kahve kahveyi için. Kahve için. Ondan sonra bizi arayın deyin ki... ...iştik kahveyi böyle. Bizi arayamazsınız ama Instagram'dan ulaşırsınız. Kahveyi içtik şöyleydi diye. Evet, bekliyoruz. Bekliyoruz. Ahmet evet. hocam bir ürün yerleştirme gibi oldu. Valla ben buradan herkese yerleştiriyorum. Ürüne yerleştirilmişim <gülüyor> ne olacak? Güzel. Çok güzel evet. Peki Cem şimdi bu... ...işte birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga... Kahveciler diyoruz. Bunlar nedir? Bunlar nedir? Hatta her şeyin üçüncü dalgası çıkmaya başladı. Başladı değil mi? evet, aynen. Ee, birazcık bunlardan bahset Bizi aydınlat, hem dinleyiciler aydınlansın hem biz aydınlanalım. Aslında bu e, dalgaların hiçbiri e, o dalgalar yaşanıyorken isimlendirilmiyor. Tabii ki geriye dönüp bakınca bazı şeyler e, içinden geçerken e, kimse farkında değil ne yaptığının. Birinci dalga aslında kahvenin. ...bir kahve dükkanında servis ediliyor olması ve onun paketlenerek evlere giriyor olması. Bu Amerika'da silindirik paketlerdeki... Folgers. Gibi, evet. <gülüyor> e, içinden e, havası alınmış, içine nitrojen basılmış. E, evet. e, endüstri devrimi sonrası. E, bakın bunu Coffee Mate'de karıştırın <gülüyor> ve evinizde harika bir kahve yapın. Kahveleri. E, granül kahve aslında ve şey kahveler... Onun çekirdek muadilleri de var. İkincisi biraz daha Starbucks aslında ikinciye giriyor. Üçüncüyü de yakalamaya çalışıyor. E, ve türevleri biz hep Starbucks'ı günah keçisi gibi belirledik de Costa'sı var, Pete'sı var. Yani e, bizim duymadığımız yani Türkiye'de görmediğimizde duymadığımız evet. e, belki de daha büyük e, zincirler var. E, onların öncüsü olduğu işler var. E, 80'lerde galiba yanılmıyorsam. 88'de T-10 P.N. Coffee Magazine diye bir gazete, dergi çıkıyor Seattle'dan. Ee, dergide de ilk defa nitelikli kahvenin tanımlaması yapılıyor. Yani biz bu kahvenin tadımına altı farklı yönden bakacağız. Asidite, gövde, kokum e, mouthfeel o e, ağza nasıl bir is, after taste, raya bıraktı, bıraktı after taste'i. Bunun altı aksa bakacağız ve yüz üzerinden puanlayacağız. Gibi yola çıkıyorlar ve kahve bu kadar değerli ve şey bir şey. Bunu da tabii ki biraz e, e, anlamaları tesadüfi oluyor. E, kahveyi kavurduğunuz zaman nem kaybediyor kahve. Yani yaklaşık %15 yakın. Yani bir kilo kavurdunuz elinizde kalan ürün 850 falan oluyor. Gerisi e, hep diyorlar ya meleklerin payı meleklerin oluyor. Meleklerin bu payı buharlaşıp gidiyor. <gülüyor> ben öyle demeyeceğim ama yani <gülüyor> buharlaşıp gidiyor. Gerçekten nemini kaybediyor. E, eskiden pazarcılar yapardı galiba değil mi patatesleri ıslatırdı ağır çeksin Doğru, diye tabi, tabi. odunlar da ıslatılır ya <gülüyor> <Bire>. şömine odunları <gülüyor> <gülüyor> ahmet abi şömine odun alıyor musun gibi baktın hayır şömine odunu alıyorum da ben bakıyorum bizim iktidar devamlı TL'yi ıslatıp ıslatıp önümüze koyuyor <gülüyor> ağır çeksin diye ama gene hiç yemiyor. şey yemiyor gene. TL yemiyor biz yesek de TL'yi <gülüyor> yemiyor <gülüyor> Yani günün sonunda diyorlar ki biz bu kahveyi biraz daha kavurmayıp az kavursak nemi içinde kalır. Ee, daha fazla kar ederiz. Ya yani kar arttırız. Mantıklı geliyor. Ama daha hafif kavurduklarında e, daha fazla aromatik e, çeşitliliğe sahip olduğunu fark ediyorlar. Bunun içinde e, tabii ki kahve biraz yeşil de kalıyor. E, sebze gibi de tadabiliyor. O defekte oluyor. Kavurma defekti. Veya ortakallığı yükseliyor, ananaslığı yükseliyor. Daha böyle meyvemsı tatmaya başlıyor. Ve bir noktada Brezilya'dan ka gelen kahve değil de e, işte Brezilya'nın küçük bir eyaletinden gelen kahve veya El Salvador'un bir ağasından La Finca blablasından gelen kahve. İşte o La Finca e, o farm, o çiftlik neyse biraz da işin arkasındaki çiftçi takdir edilmeye başlıyor. Aslında Third Wave'in şeyi konsept tanımı biraz halojen lambalar Edison lambalar içerideki demleme ekipmanları değil hı hı. kahvenin tarımını yapan kişinin takdir edilmesi durumu var. Anladım. Ve tazeliğine ve tadına değer gösterilmesi biraz daha şey tabii ki hedonizm daha evet. çok tat almalıyız. Daha daha. <gülüyor> Şimdi arada biz sohbet ederken Cem benim oğlum Can'ı da tanıyormuş. Evet. Bozca'da da bir kahve dükkanı var. Ee, ben de Can'a, Can Görseve kahve ısmarladığım zaman ya senin yaptığından benimkini bir tık daha fazla kavurluyorum. Her seferinde. Baba diyor mahvediyorsun kahveyi. O şimdi konuştuğumuz o aromalar ve bilmem neler onun için çok kıymetli olan şeyleri evet. ben bir tık daha belki işte bu senelerin alışkanlığı Ah bu kuru kahve Yemen'den. efendiden gelen alışkanlıklar. Alışkanlık. Diyorsun. Ekmeğin de yanığını mı seviyorsunuz? Vallahi öyle severim. <gülüyor> ah kahve Yemen'den gelir. Yerlerde evet. şarkısı bile var. Ama şimdi her yerden geliyor değil mi? Evet. Ama tabii... Yemen kahvesinin bir özelliği varsa anlatsana bakalım ee, nasıl bir şey. Ya Osmanlı'dan gelen bir Laf galiba o kratanelerde Osmanlıyı kimse bilmiyor. Osmanlıyı herkes arabanın arkasına yapıştırılmış sticker zannediyor. Tura değil mi? <gülüyor> Tuğra. Bayılıyorum o adamlara ya. <gülüyor> Sıfır beyinle Tura <tuğrayla> ile dolaşıyor arabada. <gülüyor> Fatih Sultan Mehmet'i biliyorlar. Adının Fatih olduğunu biliyorlar. Zannediyorlar yani. <gülüyor> Aynı adı sahip oldukları için belki de gururu duyuyorlar. Benim de adım Fatih. Ee, Kahve Bey... Yemen'den gelir. Lafı şeyden geliyor aslında biraz. Ee, her e, ürünün olduğu gibi her tarımsal ürünün bir ana vatanı var. Zeytinin, domatesin, patatesin. Evet. E, kahvenin ana vatanı da e, genetik mirasına bakıldığında biraz e, Yemen'e tekabül ediyor. O variyetelerin e, her e, taksonomide her e, bitkisel ürünün bir şeyi var. Yani her canlının taksonomik bir karşılığı sınıflandırılması var. E, Sınıf, tür ve ardından işte elma diyorsunuz meyve elma, elma golden elma veya işte Fuji elma. <gülüyor> Fuji elma 54 çeşit elma var belki de ee, kahvenin de alt varieteleri var. Bu varietelerin de bazıları heirloom yani atalık variyeteler oluyor. Hmm. Nasıl biz ee, siyez buğdayını evet, ya atalık da atalık bu toprakların ee, buğdayını çağlarını arıyorsak aslında kahvenin Variyetesinin atası da biraz Yemen'de ve Habeşistan e, dolaylarında, Etiyopya civarlarında. Onu da aslında biraz e, elinize aldığınızda kahveyi fark edebiliyorsunuz. Bazı kahveler iri, bazıları küçük, değişik, karışık olabiliyor. Bazısı birbirine çok benziyor. Sanki aynı yerden çıkmış, fabrikadan çıkmış gibi. Çünkü bazıları e, o melezlemeyi laboratuvarda yapıp, işte Kenya'da deniyorlar, işte adı SL28 oluyor. Scott Laboratories 28 nolu tohum. O tüm çekirdekler birbirine benziyor artık. Ama Atalık Mahalleti'ye baktığınızda biraz daha karışık. karışık. Eciş bücük işte birbirine benzeyen şeyler. Benzemeyen çekirdekler görüyorsunuz. Yemen kahvesi ben birkaç kez içtim. Ee, İki işleme var kahvede. İki ana işleme var. Çek, meyveyi çekirdekten ayırma yöntemi olarak. Hı hı. Birisi gün kurusu yani güneşe bırakıyorsunuz. Kendi Öyle, açılıyor. Öylece bırakıyorsunuz, kendi açılıyor ve çekirdeği alıyorsunuz. Diğeri de suya basıyorsunuz. Suya bastığınızda da eğer e, sudan daha azsa özkütlesi yukarı çıkıyor, ağırsa aşağı iniyor gibi bir durum oluyor. Bekletiyorsunuz, o meyvenin kabuğu yukarı çıkıyor, çekirdek aşağı iniyor. Ama bunun şarkısı yok. Suya basma iz olur diye bir şarkı yok. <gülüyor> Belki de vardır. <gülüyor> Etiyopya'da, <gülüyor> Etiyopya'da vardır. olabilir. Çünkü şey çeşitli söylemler var yeni dünyanın modda olarak kullandığı işte kahve bizim ekmeğimizdir işte ya da çünkü kahveden ekmek de yapmışlar zamanında öğüterek ya da ekmeğe benzer bir şey de yapmışlar. Aha, onu bilmiyorum. Ee, şeyler e, göçer kabileler. Yemen'de savaş bitse kim bilir ne kahveler gelecek. Evet evet ondan bahsedecektim. Bahset bakalım. Neymiş? Oradaki ya bizim Yemen kahvesi içemiyoruz olmamızın sebebi hala orada bir savaşın gelmesi, ticari bir şey yapılamıyor olması ama bazı cesur karakterlerde bu kahveyi alıp işte Zodiac botlarla bir yerlere ya da küçük e, or teknelerle yakın bir limana taşıyıp onu Amerika'ya götürmeyi başardı. Amerika'da bazı dükkanlar hala Yemen kahvesi... Üretim devam ediyor diye o zaman anlıyorum. E, üretimi hiç durduramazsınız <gülüyor> ki zaten ağaç. Doğru, e, ya sadece şey e, iki mesele var. Birisini toplamak. Elle toplanması önemli. Yani çünkü yeşili ve çok... E, şey olanı toplamamamız lazım. Tıpkı diğer meyvelerde olduğu çürüyü ve hmm. hiç olmamış toplamamız lazım. Diğeri de e, kahve hala hep elle mi toplanıyor? E, makulü öyle galiba evet. Hmm. Bir yerlerde galiba maymunları yeddiler. <gülüyor> <gülüyor> o bir de şey var değil mi? O maymunların yiyip de ondan sonra onların o keçiler o. Hayır hayır bir şey var. Kop, vak mıydı? O çivet kedisi diyorsunuz. Ha, sonra filleri de bir şey yedirdiler. yediriyorlar. Sonra hmm. o çıktıktan sonra tekrar kullanılıyor kahve. Şu bucket falan. listeki şey, şey <gülüyor> Jack içmeye çalıştığı kahve. <gülüyor> evet. İnteresan şeyler var kahve dünyasında. Ee, şöyle bir şey var. Çivet kedisi ve vakla ilgili bir şey söyleyeyim. Yani işte yıllık 200 kilo üretiliyor ama işte 2000 kilo satılıyor gibi. Yani her kopi luvak. <gülüyor> kopi <Kopiluvak> değil. <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel. Evet bir parça arası verelim yine. Döneceğiz ama kahveye. Ee, yine tabii Cem'in seçtiği parçalardan bir tanesi. Savaş var bilmem ne var. Allah çocukları korusun. Evet, evet. God bless the child diyelim. Evet. Yine e, Cem'in çok sevdiği bir ekipten geliyor ki. Jared, Gary Peacock, Jack Dujonet üçüsünden dinliyoruz. Atilla bu 1959'da e, Tony Bennett bu parçayı söylüyor. Müthiş bir parça. Bu evet çok ondan da daha çok geri gider aslında hani Billy Holiday'lere falan filan. Ben kendi ee, yaş grubuma gittim. Doğru evet ben de kendi yaş grubuma <gülüyor> gittim herhalde Billy Holiday diyerek. O zaman dinleyelim. Dinleyelim gelsin. <gülüyor> sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Maalesef yine bir programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama aklımızda yine bir sürü soru var. Bu soruya veyahut da bu aralığa sıkıştırmaya çalışacağız hepsini. Bunlardan bir tanesi kahvenin geleceği. Bu işte Arstalep talep meselesi olsun, global ısınma olsun. Cem'e şunu sormak istiyorum. Yani biz 50 sene sonra bugünkü gibi bir kahve içebilecek miyiz? Yoksa hani kahvede bir Kıymetli bir şey haline mi gelecek? Ne içsek kar mı yoksa? Evet evet. Yani dışarı çıkmak bile lüks olacak. <gülüyor> Artık metaverse Türkiye hikayesi. üzerinde bahsetmiyorum. Metaverse'e hiç <gülüyor> <cesetiyorum> <gülüyor> evet. yani. ee, Bence iklim krizi en çok konuşmamız gereken konulardan birisi. Yani belki de kahveden daha çok konuşmalıydık. Ee, kahvenin fiyatı galiba 2021'de ilk defa %100'e yakın arttı. Kahve borsasındaki fiyatı. Hem tarımının az yapılması yani pandeminin etkisi, hem e, iklim krizi, hem kahvedeki hastalıklar, hem de e, bu tropik belt, tropik kemer denilen şeyin biraz daha genişlemesi aslında dünyanın e, kırık ısınmasından bahsediyoruz evet, tabii. yani. Şarapta olduğu gibi her şeyde var. Evet. Isınarak yani, yukarı doğru kayması. kayması evet. Tüm canlıların e, başa edemediği problemle. Kahve de karşı karşı aynı Ya yani avokado da, mango da veya her şeyde aynı problem. Evet, yakında evet. belki de İstanbul'da portakal yetiştirmeye başlayacağız. Çünkü evet. Antalya'da kahve yetiştirmeye başlarsa. Cem, keşke sadece meyveler ve sebzeler iklimden etkilense. Dünyadaki en büyük tehlikelerden bir tanesini ben çok büyük göçler olarak görüyorum. Hmm. Kıtalar göç edecek. Hmm, Muhtemel. Yani böyle muhtemez. Irak'ta, Suriye'de savaş çıktı da bir yavuç insan göç etmeyecek. Bu global ısınmadan dolayı kıtalar güç edecek. Muhtemelen. Yani Ağırı aslında diyorsunuz. evet. Yani herkes new arabaya binerken kontağı çalıştırdığında bunu düşünmesi lazım. O zaman ne yapacağız acaba? Yani be, benim 10 sene önce bu yola çıkarken böyle bir kaygım, endişem yoktu. Bu kadar Değil hızlı e, evleneceğinden çok hızlı değişti her şey. Evet. Haberim yoktu. Hem gençtim hem de bir noktada insan bunun çaresine bakar diye umuyordum. Ömer Madran'ın kulakları için nası buradan selam evet, olsun. Her, her bas sabah bağırdı, bağırmaya da devam, devam ediyor her sabah. Yani bizim evde her sabah bağırmaya devam ediyor. Çünkü ben çok seviyorum dinlemeyi ve ben hususması... Bazen sabahları bağırtmıyorum. Onun günün güzel geçsin diye. <gülüyor> Artık kendisi de kabul ediyor bir felaket tellalı olduğunu. <gülüyor> evet. Ee, ben çok kaygılıyım. Her her konuda kaygılıyım. Iklim krizin getireceği tüm krizler konusunda dediğiniz gibi birisi büyük bir tanesi göç. Diğer bir tanesi dünyanın hep bizi besleyeceğini düşünüyoruz. Bir şekilde bizim onun üzerinden su, yiyecek sağlayabileceği, barınma sağlayabileceğini düşünüyoruz. Ta ki sellerin, depremlerin ya da işte iklim krizin getireceği sıcaklık, değişimlerinin e, kapımıza gelene kadar, onu kapımıza gelene kadar anlayamıyoruz. O COP 26'da galiba e, Haiti'den bağlanmıştı bir tane e, dişleri Bakanı denizin ortasından. Şimdi, ve evet. Ve insanların ülkeleri sular altında kalıyor. Kahve bence en son endişelenmemiz gereken bir şey. Kahve içmesek de olur ya da onun tadını bir şekilde laboratuvarda bence yapabiliriz. Evet, evet doğru. Ama kahvenin geleceğini konuşmaya çalışırsak da e, onun da başının insan bir şekilde başının çaresine bakıyor, orada da bakıyor. İki ana tür var, Robusta ve Arabica diye. Biz genelde lezzetli olanları e, deminki bahsettiğim e, kualifikasyonu alıyoruz, Arabica'yı daha narin yetiştirmesi hı hı. E, ve daha lezzetli oluyor. Bir de Robusta var, yetesi var, şey, türü var. 3 kata kadar daha fazla kafein elde ediliyor. Daha çok ilaç sanayi ilgileniyor. Veya blendlerde kafeini artırmak Dışı. adına kullanılıyor. Ama daha düz bir tat elde ediyorsunuz. Robusta'yı kavurduğunuzda. Robusta ile Arabikanın dışında unuttuğumuz birkaç tür daha olduğunu keşfediyor. İskoçya'daki bir botanik bahçesindeki bir botanikçi. Steophora'yı da yanılmıyorsam yani bu çok güncel bir konu son 6 ayın konusu o her yerde yetiştirilebilir gibi duruyor şu ana kadar. En kötü ihtimalle e, tropik belte hala yetiştirilebilecek ve hala lezzetli olabilecek bir tür gibi görünüyor. Yemeğe uygun bir, evet, bir evet. tür yani, yani. En azından az önce içtiğimiz kahveye daha yakın bir, yakın kahve. bir kahve. Kavurduğumuzda evet, da evet. aynı dediğiniz gibi biraz daha kavurduğumuzda Ahmet abinin seveceği bir şey çıkabiliyor. Evet. <gülüyor> ee, ama yani in ben bir noktada hadi, hadi 50 sene şey biçiyorlar. E, o hep yakın oluyor. 50 sene değil de 30 sene. Bir krize karşılaşacağımızı umuyorum. Yani evet. eskisi gibi rahat rahat içemeyeceğiz. Ya da evet, çocuklarımız içemeyeceğiz. Evet. Benim bir sorum var Cemil. Müsait misin Cemil? Bir soru soracağım. Evet, <gülüyor> Şimdi e, hiçbir kıtada, hiçbir ülkede ve hiçbir... Ee, ırkta olmayan bir şey var bizde Türkiye'de. Bir buçuk porsiyon yemek. Hmm. Kahvenin de bir buçuk porsiyonu var mı? Ya evet. Ben bugün Eminönü'nde ve onu fark <gülüyor> ettim. Bugün benim off günümde Eminönü seyahati yaptım. Böyle pidecisine, o Hocapaşa'daki <gülüyor> pidecilerden dönerine, köftesine kadar. Oh, ne güzel. Hepsi yani bir çok küçük, o kadar küçük ki bir buçuk var. Edirik. Zaten biz icat etmişiz bir buçuk, bir porsiyon kimseyi doyurmayınca biz bir buçu icat etmişiz. Çift kaşarlı tost. Çift değil. kaşar. Aynen. <gülüyor> e bu Starbucks'ın grande kafesi de buna mı giriyor acaba? Hayır o Amerikan görgüsüzlüğünde gidiyor. <gülüyor> o içilmeyecek bir halde. Ama tostu normal istedim içinden kaşar gözükmüyor. O Oradaki venti ilginç bir şekilde 20 ounce yani vent İtalyanca 20 demekmiş. Değilmiş. Yani 20 ağus kahve yaklaşık olarak 1 litreye falan tekabülüyor. Yani değil, bir evet. insan evladı bence evet, tek yani, seferde içmemesi gerekiyor evet, o kadar. çok normal bir şey değil. Tüketmek babında diyorum evet, yani. Değil, hani bu kadar şeyi Vente. Başına... Vente. Venti. Venti. Evet, Venti. <gülüyor> <gülüyor> e, Ka karantina geldi aklıma <gülüyor> burada. <gülüyor> o da çıkar yakında. Yok <gülüyor> Yo, karantina da 40 e, gün. <gülüyor> e, gün. Evet açıkta 40 evet, gün tutuyor 40 gün beklemesi. Evet. beni. E, haftada 7 demekmiş. Heft. Heft. Heft. dükkana gelen bir Arapça bilen bir müşterim vardı ondan He. böyle her, her gün bir kelime öğreniyorum Amer Amerikalı tabii ki Süper. böyle bir He. etimoloji şeyi oluyor <gülüyor> yani, ee... bir buçuk porsiyon yok hocam yok mu yani... kahvede bir buçuk olmasın. Ya, biz, biz çalmayalım bari yani. bari orada <gülüyor> olmasın <gülüyor> <gülüyor> <Bu> sulandırıp <gülüyor> yaparlar bir buçu ya <gülüyor> Ben ama şuna, şuna çok şeyim varım, e, dönerin tartılmasına, bir aldığınız ürünün tartılmasına çok varım. Biz de kahveyi tartıyoruz yani çünkü hem tutarlılık için tartıyoruz. Hem devamlılık için, lezzet için. Lezzet için tartıyoruz <gülüyor> hem de her müşteriye 20 gram kahve mi gidiyor? Evet 20 gram kahve gidiyor. Yani bu biraz görülmesi açısından da güzel bir şey bazen. E, e, tabii doğru. Sen demin bize kahve demlerken güzel bir şey söyledim. Bir litreye 60 gram dedin. Takri ben. Evet. Evet. evet Evime ilk işim bir tarta almak. Ben hep göz kararı yapıyordum. Belki de bir gün gözümün kararı kaçı verir. En iyisi bir tarta alayım bundan sonra. Bir tartı al. Bir hassas evet. tartı al. Evet. Yani bu göz bu. Kararı da kaçar, başka yere de kaçar. Her, her mi olur. türlü olabilir. Evet. Ee, peki şimdi son döremece geliyoruz. Bundan önce bir birazcık da şeyden bahsedelim. Senin bir eğitmen tarafın var. Aa, evet. Birazcık oradan bahsedelim. Neoskola olsun. Onun dışında verdiğin farklı eğitimler var onları da biliyorum. Ee, birazcık oradan bahsedelim. Biraz şöyle başladı aslında. Daha da geriye gidecek olursak... E ben özel ders veriyordum fizik matematik ee, işte <gülüyor> Boğaziçi öğrencisinden it öğrencisinden hani duvarlarda gördüğünüz e, kağıtlardan birisi de bendim ee, orada biraz e, pratik yapmış oldum bu işlere ee, kahve işinde de e, danışmanlıkla başladım tabii ki çünkü e, bu iş tutarlılık meselesi ve sürekli orada kahve yapılması iyi yapılmasını istiyorsanız bir şekilde birinin kalite kontrolü veya o e, bilgiyi enjekte edecek birisine ihtiyacınız var. Çünkü orada bir çalışanınız var, makineniz var ama ortada know-how yani bilgi yoksa, onu nasıl yapacağınıza ilgili bilgi yoksa bir şekilde e, bana veya benim gibi birisine ihtiyacınız oluyor. Tecrübeli ve onu aktarabilecek birisine. Biz de bunu e, dükkanda yaklaşık 3-4 sene önce, 3 sene önce galiba, Neo School'un ilk kurulum e, eğitmenlerinden biriyim ben de. E, Kahve, kahve Dükkanı işletmeciliği ve barista eğitimi veriyorum orada. Orası bir e, master masterclass'ın, biraz Türkiye edisyonu gibi bir yer. E, şarap eğitimi de alabiliyorsunuz. E, grup nasıl kurulur, gitar nasıl çalınır, Tabii, eğitimi de Barış, var galiba. eğitimi de var. Her, her evet. türlü, her konu var evet. E, Santana yok ama Alp Ersönmez <gülüyor> var. E, e, bayağı iyi. E, ben de bazen dalıp gidiyorum vergi uzmanı, şey... E, e, biri e, Ozan gördü galiba eğitim veriyor. Efe, onu efe. onu da alıyorum bazen. <gülüyor> ben all access hepsine erişebiliyorum. E, benimki de onlardan birisi. Biraz daha e, aslında teorik bilgi. Yani görüyorsunuz ama onu evde uygulayabilmek için makine ihtiyacınız var. E, veya ama bir... orada kimse çıkıp ben ekonomistim demiyor değil mi? <gülüyor> Diyordur belki. Diyor mudur? Var var diyenler var. Daha entepedekiler <gülüyor> diyor onlara kalır mı ya? Ben çevreciyim Ekonomisi nin çok... Diyenler <gülüyor> <değil>, var. <gülüyor> Peki. Ee, o eğitim alıp hemen dükkanınızı açabilirsiniz diyormuşum. <gülüyor> ama işte şimdi benim sorum oydu Atıl'ın gibi bekledim. Ee, kahve makineleri işte belli markalar var. Bunları alınca makineyi alınca yani iyi araba almakla iyi şoför olunmuyor gibi değil mi? Aynen. İyi, i̇yi hissettiriyor olabilir bu arada. İyi evet. hissettirebilir ama yani güzel kahve yapmak için Makine yeterli değil değil, mi? değil. değil, o şey de yeterli değil. Bir kullanım kılavuzu olsa elinizi açıp yapabileceğiniz de bir şey değil. Değil tabii. E, Bu damak tadının aktarılması gerekiyor. Yani espresso'dan örnek vereyim. İyi bir espresso hem tatlı, hem asidik, hem de hafif acı tatması gereken, ama bunların tamamının dengeli olması gereken bir içecek. Hı hı. Kesinlikle ekşi, acı, yani çok acı bir içecek değil. Ve bunun doğrusun tadınızda o forumlarda golden shot derler ya da gut shot derler. A gut shot'u aldığınızda bir kez ve onu tekrarlı nasıl tekrarlayacağınızı e, merak ettiğinizde bir kullanım kılavuzu yeterli olmayabiliyor. Ya bir damak tadı da aktarımı e, olması gerekiyor. Mutlaka. E, hiç... Dünyanın en iyi şarabını yaptığınızı düşünebilirsiniz. Tüm dünyanın haberi olmadan. E, o da ona benzer bir noktada. Doğru. Çok doğru. Peki senin şimdi şunu sormak istiyorum böyle bir Hani favori kahven veya favori bölgen var mı bu kahve işinde? Herkes bir Etiyopya'nın natural şeyi var, bir sevdası var. Bu hem bence kolay bulunabildiği için hem de garanti bir tat verdiği için. Hmm. Meyvemsi, çiçeksi bir tat alınabildiği için. Ben aslında hala Brezilyaları seviyorum. Hmm. Brezilya çok büyük bir bölge. Oradan hala ilginç kahveler çıkabiliyor. Daha Hı -hı. doğrusu Latina, Latin Amerika'dan çıkabiliyor. Ama Brezilyalıları daha çok seviyorum. Herkes fındıksı, çikolatamsı tadıp kenara atar yani. Bundan espresso yapılır. Evet, evet, ee, evet. Orada da çok iyi natüreller var. Ya da Kenya'da ben aşırı Aşır sıra kahveler şey. çıkabiliyor Kenya'dan da. Çünkü orada da bir deneme yanılmayla gelilmiş bir şey var. Yılların birikimi bir var. Ev, bir kahvecilik kültürü var evet. Peki iyi bir makineyi aldık. İyi bir kahveyi de aldık. Ama bir şey daha ihtiyaç var kep bana öyle geliyor. İyi bir su. İyi bir su. Tabi. Filtre kahvenin yüzde 98'i su. Espresso onda yüzde 90'u daha fazlası su. İyi suyla yapmazsanız zaten yani çayda da biraz öyle. İyi suyla yapmazsanız çözemeyebilirsiniz yeteri kadar. İyi bir sudan kastım yani bu pH bu pH demek hiç doğru değil. Çünkü o bir kompozisyon meselesi. Çok saf su da iyi bir şey değil. Çok saf su şey demek. Daha fazla kahve çözersiniz evet. ve o kötü elementleri de çözmeye başlarsınız. Bizim hmm. arada bir yerde durmamız lazım. Yani o, o yüzden böyle tanımlanmış en iyi su budur. Ben size gidin muzlu su alın desem onunla en iyi kahveyi yaparsınız diye bir şey yok. Cem şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Ama su önemli. Aa, mesela mevcut suların haricinde bir firma bir su çıkarsa ve desek en iyi kahve bu suyla yapılıyor. Hakikaten çok satar. Ahmet abi bu oldu biliyor musun? Oldu Bilmiyorum. mu? Ee, ben bir ara dükkanda su satıyordum. Fitrelenmiş su. Hı hı. Şimdi su satılır mı demeyin. Satılır tabii. Niye satılır? <gülüyor> Bizim ayarladığımız fitrelenmiş suyu satıyorduk. Bir de ne yaptılar? Marketten Taksim bir... beki saati sattılar ya zamanı süllü nöşman. Sen sumu satmayacaksın. <gülüyor> evet her şey satılabiliyorsa satılmalı. bunu. <gülüyor> değil mi burada? Köprü böyle. bile bir geçiyorsun para alıyor bir daha dönüyordu. Deli neydi deli kim vardı? Köprüden geçerken para alır. Gülmen'in bir hikayesi vardı değil mi? Evet, evet. De... Köprüden geçerken para. Bu o bile akıllı kaldı şimdi. Şimdi iki kere para alıyorlar <gülüyor> köprüden. Bir geçtin alıyor bir döndün alıyor. Bir şey söyleyeyim mi? aslında bu insan haklarına ve Travelisi yani insan hakları direkt o gezmeye da... hürriyetine, hürriyetine aykırı bir şey evet. köprüden iki kere para alınması. Aynen öyle. Evet. Evet. Şimdi senin evet. suyu dinleyelim. Su, de, su normal bir şey yani. Bir de küçük e, paketlerde şey çıkarttılar. İçinde mineraller olan. Siz marketten ütü suyu alıyorsunuz. Hı -hı. Water for Coffee. E, birkaç marka çıktı böyle. Haydi, Saf haydi. suyun içine magnezyum. Potasyum gibi şeyler atıyorsunuz. Bunu koyduğunuzda suyunuz 150 ppm yani 150 particle per million diye bir birim var. Suyun evet. kirliliğini ya da havanın kirliliğini ölçtüğünüz. 150 ppm'e getiriyor suyu. Eğer doğru çözelti hazırlarsınız. Çözelti oluyor tabii artık. artık şey evet. Saf su eklendiği için. Evet. Ne enteresan işler var. Çok merak ediyorum, çok diliyorum seni. Biliyorsun. Evet evet. Yani herkes bir tarafından tutmaya çalıştı. Kimisi makinasını yaptı. Çünkü bu işler e, bu kadar büyü büyüyeceğini kimse tahmin etmiyor dünyada. Makina e, makinalar da inanılmaz bir yerde şu an. Yani hani ekranlar üzerinde evet, evet, basıncını akışına ayarlıyorsunuz. Bir pazar haline geldi. Evet, evet. Ya yani bizim makina zamanı çok iyi bir şeydi. E, flow restriction var yani. Akışı azaltabiliyoruz yani hortumun ucunu sıkma, sıkmak gibi bir şey <gülüyor> yani kahveyi daha az suyla daha uzun süre temas ettirebiliyoruz espresso yani şu andaki memurun ve e, yani ki, şeyin <gülüyor> e, ümüğünü sıkarak nefes almasını engellemek gibi bir durum ama hala nefes alıyor bir adam öldürmeyeceksin Tabii, ufak ufak, ufak, ufak ama. nefes alacak evet. hep peki Cem son bir soru soracağım parçaya gitmeden önce yani en, sence en iyi kahve demleme veya en iyi kahve yapma sistemi. Ya yani böyle tek bir şey söyleyebilir misin? En e niye? Ya yani atıyorum hani filtre makinedir atıyorum işte n yani, biraz önce yaptık. Şöyle e, iyi bir öğütücünüz varsa onu hesaba katıyorum. Düz sıcak suyu kahvenin üzerine döküp beklemeniz yeterli. Çünkü kahve zamanla çökecek French press'le olduğu gibi ayırmadan. <gülüyor> ya bunu istediğiniz yerde yani, içersiniz ve gayet lezzetli olur. Cem bir de bir şey söyledin. Tuzdan daha kalın o biraz ince mi mi? Evet. Öyle demin yaptığımız da. yönteme. Ama o tabii yönteme. Demin bazı yaptığımız bir yönteme şey. kağıda göre. Evet. böyle. Evet. O, onu tanımlamak biraz zor. Onu anlatmak da zor. Nasıl öğütmemiz gerektiğini. Onu evet. her yöntemin farklı ama French press bence çok basit. Evet. Olduğu gibi. Yani kahvede olduğu gibi. Eğer hatalı kavrulduysa ha, hatasıyla hatalı içiyorsunuz. Gibi. Evet. Tamam. Hatası. Ben Hatası ben sana bir de isim ver gitmeden ama. Tamam. tamam. Ee, ben e, kapatmadan aklıma geldi bir şey. Devam ediyoruz Çok var. Anlat ama sen. Kapatmayalım. Peki. <gülüyor> Aşırı sevmiş radyoyu. Ee, insan hakları deyince aklıma geldi. Bir yerden bir yere seyahat edebilme, bir yere gidebilme. Özgürlüğü. Evet. Ee, Jim Haynes diye bir e, insan var. Counter culture hareketler ve sanat hareketleri yapabilmiş birisi. şey Belki Sunday dinnerlarını... Paris'teki duymuşsunuzdur. Onun bir belgeslerini biliyorum, duydum. Belgeslerini önerecektim ben de. Evinde pasaport basıyor. Tüm pasaport ihtiyacı olanlara diyeceğim çünkü hani Irak'tan Suriye'den hangi yerden aranıyor. Süper. Ve o pasaportla, pasaportun girişine de böyle bir şey yazıyor. İnsan hakları bildirgesinde böyle yazıyor ve bu pasaportla ben bu ülkeye girebilirim ve 140'tan fazla ülkeye giriliyor. Türkiye dahil. Çok güzel. Ta ki Fransız polisi evini basana, basana kadar. kadar. Ee, onun da bir belgeseli var. Onu da Türkler çekti. Türkler yaptılar. Ee, Meeting Jim. Ee, galiba movie ve Blue TV'de var. Ee, buradan tavsiye şey edeyim. Onu, o aklıma geldi ve onun yaptığı İzlesinler. hareketler geldi. Çünkü köprüden geçmeye biz para vermeyeceğiz diye o köprüyü yaptırdık ya zaten. Deli duvruldu. 75'te. <gülüyor> 75'te, 76'da yapılmış galiba. İyi köprü 73, 74'te açıldık galiba. 73'te mi? Ee, o, yani o da oradaki bahat şeydi biz artık. Bedava An Anadolu'nun aslında. Tabii bir... tabi oradaki A ilk i̇lk şey, şey ilk söylentisi zaten ilk kendini kompanse ettikten sonra bitecekti. Evet, Halicede Halicede para alıyordu. Karaköy ile arasında. Tabii. Şu anda bedava. Evet. Şimdi insan haklarının e, seyahat özgürlüğü açısından en azından bir köprünün bedava olması lazım. Bırak bedava olmayı gidiş geliş para alıyor. Evet. Ben şimdi buna şükrediyorum. Ee, İyi ben... orta yerinde balmıyor bir daha. Yüzerek geçebilirsin ama. Ortada da alır. Ben de şükrediyorum gerçekten. Arabam <gülüyor> olmadığı için. Arabam olmadığı için <gülüyor> en güzelini yapıyorsun. En güzeli evet. Bisiklete en güzeli. İstanbul'da en güzeli. Evet. Aslında herkes oturup bir günlüğüne benzin almasa. Bak benzin fiyatları. Bir şeyler oldu. değişebilir. Herhangi bir şey keden. bir günlüğüne yapmasak. Yapmasak yeterli belki de. Evet, aynen. <gülüyor> evet. evet, güzel. Ee, şimdi bir Evet, parça bir parça. Yine bir parça. Yine çok. Yani bizim, de çok evet, bizim de çok. Bret sevdiğimiz bir parça. Bu arada Bret yeni albümü çıkıyor. Evet. Single'ı geldi. Martta Bun, da galiba. Albüm da çıkıyor. Pandemi'de de çıkarmışlar galiba değil mi? Şey almıştı. Ee, ödül almıştı. Ödül, evet. Yeni ee, mühendislenmiş. Evet, albüm. <gülüyor> Ödülü almıştı. Born to Trouble diyeceğiz. Brad Meldow'dan hep birlikte dinleyelim. Cazi'nin içleri. çok keyifli bir programın. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sonuna gelir miyiz bilemiyorum. Sonu olsun istemediğimiz bir program çünkü. Cem kuşu misafir ettik. Ee, bu sefer hep genç konuklardan gidiyoruz. iki programdır. Biz de gençleştik Atilla. Evet öyle oldu değil mi? Güzelmiş bu. Bizi, bundan sonra gençleri çağıracağız. Yaşlılarla işimiz yok. Ama buradan gençlere ne diyeceğiz? Bir gençten bir gence... Hı, tavsiyeler. Tavsiyeler. Eder. Ne evet. yapsın gençler? Ya? Herkes okulu bitiriyor. Sonra kafası kesik tavuk gibi dolaşmayın diyoruz. Sevdiğiniz işin peşinden koşun. Hobileriniz olsun. Meraklarınız olsun. Hobileri ben yani... Sen de hobi çok. Ben de hobi çok. Hobileri de inanıyorum bu arada. Gençlere tavsiyem okurken bunları fark edebilmeli. Ya yani okumaktan kastımız bizim şey ya lise sonrası hayattan bahsediyoruz biraz da. E, denemekten çekinmemek. Yani her şeye açık olmak. Çünkü insan gerçekten neyi seveceğini, neyi sevmeyeceğini bilemiyor. Ya gerçekten yap. bilemiyor. Yanlış yap diyorsun yani. Evet, korkmaması ki korkmasın. Evet, ya hata yapmak bizde kötü ya. Yani ya da icat çıkarma denir işte. <gülüyor> Hata yapma. Ama Cem okulda da öyle değil miydi? Bir şey yaparsan öğretmen kızar hata yaptığın için. Ben, Aferin ben, oğlum ne güzel denemişsin sen bunu Ben diğer... okul, okulun de, sivrisiydim biraz. Yani. Evet, yani evet evet yani bir şeydir. E, aileme anlatmakta da zorlandım ben bu arada. Hani oku e, evet master yaptın, doktora yap. Akademide devam et. Ama yani gerçekten mutsuz bir Cem mi istiyordunuz? <Gülüyor> e, akademide devam eden. Ben şu an... E, Yaptığım hatalarımla kaybettiklerimle kazandıklarımla gayet mutluyum. Bir tabii yandan mutlu da sana. evet yani her zaman kazanamıyorsunuz, kazanmak zorunda değilsiniz. Değil bence bunu bu hayatın bir şeyi evet, yani. Bunu kabul etmekle başlamak lazım ve bence her şey açık olmak lazım ee, ve olabildiğince 20'li yaşlarda 20'li yaşlardaki gençleri sesleniyoruz ama dinliyorlar. Evet hepsi. <gülüyor> biz, biz tüm gençlere sesleniyoruz. <gülüyor> ben dahil tüm gençler <gülüyor> dinliyor her şeyi deneyin. <gülüyor> her şeyi deneyin. Çok güzel. Evet, her şeyi deneyen bir gençlik istiyoruz. Yani evet. Sorgulayan, sorgulayan, soran, korkmayan, girişimden korkmayan. Evet. Yani ben ya yarın kahveciliği bırakıp resim çizmeye de başlayabilirim orada. Ondan da korkmuyorum hala. Yani korkulan bir şey olmaya başladı çünkü yarın kalkıp resim çizmek. Çünkü bu mahalle baskısı tırnak içinde denilen bir şey var ve ya o kadar iyi bir hayatı bırakıp bunu mu yapmaya çalışıyorsun? Bu ne kadar kısıtlayıcı bir şey değil mi bu? Evet. Endişe. Ya, Atilla şöyle bir atasözü var mıydı? Kızını davulcuya veren dizini döver falan gibi. Sen bir şey böyle miydi? bir potpuri yaptın gibi ama ee, olsun. Biri <gülüyor> birini dövüyor. Güzel, bir atasözü, güzel çıktı. atasözü çıktı. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ol olsa olurdu yani. Yani Olur sanatçıya bir... verme diyor. Öteki de diyor ki ucube diyor mesela bu kalkıyor falan. <gülüyor> evet. Böyle bir ülkede güzel şeyler çıkıyor. Biri güzel yaptık. işler yapılıyor. Aa, bütün her yaptıklarınla rağmen. her şeye rağmen ee, seni program bitmeden erkenden bir yüreğinden öperim. Evet. Valla ee, ayağına sağlık, ağzına sağlık. Ee, hakikaten çok kıymetli bir program oldu. Çok keyifli bir program oldu. Ee, hem anlattıklarında hem yaşadıklarından. Ee, bir de kahveyi de öğrendik bir birazdan. Bir de espresso öğrenirse gitmedence Tam süper 12'den vuracağız bu akşamı. Ya iyi ki ben de e, tanıştım sizlerle. Yani bence tam girerken ondan bahsediyordum. Yeni birisiyle ve aynı kafa denge birisiyle tanışmak ve bir şeyler paylaşmak, aynı dili konu konuşmak şey değil. Aynı dili konuşsak bile doğ doğru bir noktadan, aynı sayfadan hayata bakabilmek bence çok önemli. E, aşırı Mutluyum bu yani iki Sağ ol, e, o mesajı gördüm var. Bizi yani cevapladım bu arada evet biz de vallahi çok keyif aldık harika ee, bir program oldu evet çok özledim bu arada bu setapa ben de umarım gelecekti böyle bir radyo programı yapıp <gülüyor> <gülüyor> valla olmayacak işler değil biz de neticede birbirlerine el vereceğiz aynen yani ben de e, bu programı uzun süre yapıp çok güzel insanlarla tanışıyoruz evet. uzun süre yapıp çok güzel insanlarla tanışıp ve bu insanları da birbirleriyle tanıştırmayı amaçlıyoruz. Aynen. Ee, öyle değil mi Atilla? Evet. Sezon sonu inşallah onu becerebiliriz. Pandemi de biterse. Pandemi bitsin yeter ki. Evet, aynen. Ee, son parça. Son parçaya hep... geldik yine her bu, bu ikinci sezondan itibaren yaptığımız gibi e, Türk sanatçıları ayırıyoruz son parça larımızı e, bu akşam da Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz'in e, projesi Lhasadan bir parça dinleyeceğiz. E, tabii yine Cem'in seçtiği bir hoş bir parça. Zorlandım biraz. E, yani, Türkçe, yani Türk, yani Türk Türkiyeli birinin yaptığı bir parçayı seçmekte. Bunda bir arkadaşım yollamıştı e, bu projeyi, Lhasa projesini. Cenk Erdoğan daha önce dinlemiştim ama e, bir noktadan. Tutmak istedim yani daha farklı bir noktasından tutmak istedim çok fazla şey var seçenek var İyi ki de tutmuşsun çok hoş bir parça çünkü biz de çok tuttuk Cenk Erdoğan gitar Mehmet İkiz davul. parça'nın adı Orsa Orsa gelsin gelsin evet tekrar teşekkür ediyoruz Cem İyi akşamlar İyi akşamlar iyi, iyi geceler Cuma sabah dinleyenlere günaydın haftaya görüşmek üzere haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Ben atilla'yı yine ne yapacağız? Joy laflayacağız.